İmam Şafi, e, İbni Teymiye, İbni Kayım el-Cevziye, İbni Cevzi, İbni Hazm, İmam Nebevi, İbni Kesir, İmam Kurtubi, Ali Yülkari, İbni Ebi Şeybe, Tabarani, Muhammed Nasurettin Albani, Muhammed Ali Sabuni, Cemalettin As Suyuti, İmam Alusi, Ebu Bekir İbni Arabi, Elmal Hamdi Yazır, Fahrettin Razi, İbn Salah, İmam Beyhaki, İmam Mevdudi yani daha böyle birçok alimin hıfzırın şu anda yaşamadığını ve öldüğünü söylemektedirler. Bu hususta değerli kardeşlerim, Ehli Sünnet'in görüşü budur. En iyisini bilen Allah'tır diyerek sözlerimi bu konuda bitirmek istiyorum. Elhamdülillahi rabbil Alemin.